どうもありがとうございました。 Benden sırf dinleyerek ezberleyen var mı kardeşlerim? Yarım mı? Ya. Tam ezberleyen. Dinleyerek. Sahabe bazı şeyleri hep dinleyerek ezberlemişlerdir kardeşlerim. Evet. Ve nikah kıyarken de lazım olacak bir şeydir bu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki çiftin nikahını kıydığı zaman bu duayı okurmuş. Hütbetül Hacı'yı. Evet. Kardeşlerim, İmam Bukhari Rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edeb-ül-Mufret adlı kitabımızın şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle ulaştığımız hadis numarası 460 numaralı rivayetimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.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 Bütün hanlıklar ona aittir ve o her şeye güç getirendir. Allahım, senin verdiğini engelleyecek hiçbir kimse yoktur. Engellediğini de verecek hiçbir kimse yoktur. Makam ve mal sahipleriniz zenginliği senin yanında fayda vermez. Yine Muayyir、e、adı Allah Han, Muaviye adı Allah Han'a şöyle yazdı: Hazreti Peygamber salallahu alaihi vesellem dedi ki o duyur: Güzelsiz ve faydasız çok soru sormayı, malı israf etmeyi yasakladı. Yine annelere karşı gelip saygısızlık yapmayı, kız çocuklarını diri diri toprağa dönüp öldürmeyi ve elindeki imkanlardan muhtaçları faydalandırmayıp, hakkı olmayan bir şeyi insanlardan almak çalışmayı da yasakladı. Evet. Muabiye radiyallahu anh, Muğira radiyallahu anh, diyor ki, benim için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan duyduklarını yaz diyor. Burada kardeşlerim sahabenin hadis dinlemek için ve nasihat etmesi için diğer sahabeden bir talebi, bir isteği var. Kardeşlerim, nasihat dinimizde hakikaten önemli yeri olan bir mesele bir iş. Maalesef günümüzde insanların birbirinden nasihat istemesi veya nasihat edildiği zaman nasihatı tutmak gerçekten çok azaldı. Neredeyse Müslümanlar arasında yoklenecek kadar、e, azalan bir şey bu. Hatta birisi birine bir nasihat ettiği zaman neredeyse bu、e, af buyurun ona sanki küfretmek gibi geliyor artık sahabe bunu birbirlerinden talep ederken bugün günümüzde birilerine nasihat ettiğiniz zaman ondaki var olan bir şeyi düzeltmesi için Allah için düzeltmesi için söylediğinizde adeta bu onun için bir nasihat değil de sanki haşa küfür etmişsiniz gibi geliyor halbuki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam din nasihattır din nasihattır bir nasihattır buyuruyor. Evet, sahabede böyle bir konumda diğer sahabeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu ve kendilerine fayda verecek bir şeyi kendi isi için yazmasını ve nasihat etmesini o sahabeden istiyor. Bakın, sahabe ona ne nasihatında bulunuyor? Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her farz namazdan sonra シューレダーティー。<音声> Zelcetti min celcet. Hepimizin bilmesi gereken bir dua kardeşlerim. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam her farz namazdan sonra bu ibareleri söylermiş. Bizim de bunlara ezberlememiz gerekiyor kardeşlerim. Birisi diyebilir ki ben ezberleyemiyorum. Yok kardeşlerim. Bakın inanın ezberlemek isteyen insan yanına küçük bir kağıt alsa ve bunu yansa. gün boyunca bunu tekrar etse veya her farz namazdan sonra bunu cebinden çıkarıp tekrar etse inanın kolayca ezberler kardeşlerim. Yeter ki insan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yolundan gitmeye hırslı olsun. Onun dualarını ezberlemeye hırs göstersin. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla da inşallah ezberler. Diyor ki La İlahe İllallah La İlahe İllallah'ın tefsirinde alimlerimiz لا م 葉 ب, ب、ah、و د بحق إلا الله. ا ل ل を言うと、私の言葉を言うと、إ ب ا د を言 د ل 私の言葉を言うと、私の言葉を言う ه 私の言 ا ش 言うと、私の ك 葉を言うと、ب の言葉を言うと、私の言葉を言う ن 私の言葉を言うと、私の言葉を言 ف ا 私 ل ر 葉を言 الله ع ز を言うと、私の言葉を言うと、ر の言葉を言うと、私の ت 葉を言うと、ا の言葉を言う ل 私の言葉を言うと、私の言葉を言う Var olan her şey yalnızca Allah Subhanehu ve Teala'ya aittir. Başkası için değildir. Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbi ve her şeyin Maliki, Mülkü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve lehul hamdu. Başlangıçta ve sonda. Her işin başında ve sonunda hamd yalnızca yalnız Allah'a aittir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah... 私たちは、私たちの家族の a 族の家族 e 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 m の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の l 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 t の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の ...verecek yoktur. وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتِ ...ve senin yasakladığın... ...men ettiğin bir şeyi de verecek... ...yoktur. Hani Allah Resulü... ...Aleyhisselatu Vesselam diyor ya... ...sahabeye... ...eğer bütün insanlar birleşse... ...sana bir fayda dokundurmaya çalışsalar... ...ancak ve ancak... ...Allah'ın sana takdir ettiği... ...kadar bir fayda dokundurabilirler... Ve yine bütün insanlar bir araya gelse, sana bir zarar vermeye çalışsalar, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin senin için takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalem kaldırılmış, defter dürülmüştür buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin verdiğine, takdir ettiğine engel olabilecek var mıdır kardeşlerim? Peki Allah Azze ve Celle'nin yasakladığını, men ettiğini, Verebilecek bir kimse var mıdır? Yoktur. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدِّ Dünyadaki ne mal, ne evlat, ne de makam ona ahirette fayda vermeyecektir. Ona fayda verecek olan sadece ve sadece dünyadayken işlemiş olduğu salih ameldir. 8、目の前に、モアヴェーの誘惑を言っていました。と言っていまは、た。と言っていました。 Bu bunu demiş, insanların durumlarını ve kendisini ilgilendirmeyen durumlara burnunu sokmayı ne yaptı? Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Ve kâtherat ve kâtherat isuâl çokca soru sormayı. Yani yine kendisini ilgilendirmeyen insanların durumuyla alakalı, onların malları, hacetleri, durumlarıyla alakalı çokca soru sormayı ve yine kendisini ilgilendirmeyen şeyleri sormayı ne yaptı? Allah Resulü'yı sakladı. Hatta bazı alimlere insanlar kilometrelerce uzaktan gelirlerdi. Ve onlara sorular sorulardı. Sahabe sorardı veya alim sorardı. Bu gerçekleşti mi? Gerçekten böyle bir olay oldu mu? Hayır olmadı. O zaman derler de ki git bu olay olduktan sonra gelin. Yani insanların kendisini ilgilendirmeyen veya farazi şeylerle ne yapması? Soru sormasını Allah Resulü Aleyhisselam yasaklıdır. Ya kafama takıldı. Şöyle olsa böyle nasıl olur? Şöyle olsan böyle nasıl olur? Denildiği zaman inanın ortaya çok komik fetvalar çıkıyor kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam malı zayıf etmekten, malı israf etmekten ve hakkı olan yerde harcamayıp malı telef etmekten ve yine hiçbir şahit bulundurmaksızın borç vermekten. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. İdaatül Mel dediğimiz zaman malı, malı zayıf etmeye bunların hepsi girer kardeşlerim. Malı hakkı olan yerde harcamama veya、e, hiçbir şahit bulunmaksızın bulundurmaksızın bir kişiye borç vermek, malı telef etmek, gerektiği yerde harcamamak hepsi veya israf etmek ne yapar malı boş harcamanın içerisine girer.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 E, zikrettik ki daha önce geçen hadiste、e, tabii ki annelerin buradaki hakkı çok daha büyük çünkü sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Rasulü benim iyilik yapmama en layik olan kimdir Allah Rasulü Aleyhisselam annendir diyor sonra kimdir ey Allah'ın Rasulü benim iyilik yapmama en çok layik olan annendir diyor üçüncü defa benim iyilik yapmama en çok layik olan kimdir ey Allah'ın Rasulü Yine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem üçüncüde de annendir diyor. Dördüncü kez soruyor Sahabe, iyilik yapmama en çok layik olan kimdir Ey Allahın Rasulu? Dördüncüde babandır diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam. Daha sonra yine Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı diyor. Kardeşlerim, Câhiliye döneminde İnsanlardan bir tanesinin bir kızı dünyaya geldiği zaman ve bu ona haber verildiğinde yüzü simsiyah kesilirdi. Ve daha sonra belli bir yaşa geldiğinde kız çocuğunu alır, derin bir çukur kazar ve onu oraya götürür ve dilidir oraya toprağa gömerdi. Bu cahiliye döneminde insanların yaptığı bir ameldi. Hatta Hazretümevle Rədiyyallahu anhu diyor ki, ben Cahiliye dönemini hatırladığımda iki şeyi hatırlarım. Birinde gülerim, birinde çok ağlarım diyor. Bir gün benim bir kız çocuğum dünyaya geldi ve onu belli bir yaştan sonra götürdüm. Toprağa diri diri gömdüm, hala ona ağlarım diyor. Ve yine güldüğüm bir şey vardır ki cahiliye döneminde bizler diyor sefere çıktığımız zaman kendi elimizle putçuklar yapar, ona tapardık ve yolculuktan o yerden ayrılırken ayağımızla teper, devam ederdik diyor. Rabbil Allahu anhum. Kardeşlerim, çocukları dili dili gömme meselesine burada e, akrabayı e, her türlü katı atır vahim dediğimiz akraba bağlarını kesmek de girmektedir. Çünkü dinimiz akraba bağlarını kesmeyi de haram kılmıştır. Daha sonra Allah Nasuru Aleyhisselatu Vesselam Vermeniz gerekeni engellemenizi engellemeyi ve almamanız gereken bir şey istemenizi de size haram kılmıştır diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam sahabenin、e, nasihatlarından ki Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam sahabesine bütün bu nasihatlarda bulunmuştur. Evet 461 Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Sizden hiçbirinizi işlemiş olduğu salih ameli asla cehennemden kurtaramaz. Ashabı sizi de mi kurtaramaz diye Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benimle yapmış olduğum amellerim cehennemden kurtaramaz. Ancak Allah'ın kendinden bir rahmetle benim hatalarımı ve eksiklerimi, Dermi örtmesiyle tutulabilirim. O halde doğru yolu tutup, aşırılıklardan uzaklaşıp ölçülü olun. Sabahın ilk vakitlerinde, öğleden sonra ve gecenin sonunda ibadet etmeye gayret edin. Daima orta yolu tutup ölçülü olun ki hedefe ulaşasınız. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muhakkak ki diyor sizden hiçbirini yapmış olduğu ameli kurtarmaz diyor. Diyorlar ki seni demeyi Allahın Rasulu evet diyor beni de. Ancak diyor Allah Azze ve Celle beni rahmetiyle kuşatmasaydı evet beni de diyor. Şimdi kardeşlerim hiçbirinizi yapmış olduğu ameli kendisini cehennem ateşinden kurtaramaz diyor Allah Rasulu Alihi Selatuh ve Selam. Şimdi Allah Azze ve Celle muhakkak ki itaat edeni mükafatlandırır. Kendisini isyan edeni de azap eder. Bizim yaptığımız amellerimiz ne dereceye ulaşırsa ulaşsın, muhakkak ki noksanlıktan, kusurluktan beri değildir. Muhakkak bir kusur ne olacaktır? Ee, olacaktır. Burada o amelin reddi de, kabul edilmesi de, reddedilmesi de Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yani Allah Azze ve Celle'ye Yapmış olduğumuz amellerimizi ne dereceye ulaşırsa ulaşsin, hangi çoklukta olursa olsun kabul ve red etme Allah Azze ve Celle'ye aittir. Tabii ki burada yapılan amellerin böyle hafif görme, boş görme manasına değildir veya amensizlik manasına değildir. Muhakkak ki yapılan amel ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin lütfü ve rahmetiyle tamamlanılır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin lütfü ve rahmeti olmasa biz ne yapamayız? Cennete asla ve asla giremeyiz. Ki burada da hiçbir zaman kendi amellerimize dayanmamayı, güvenmemeyi, yaptığımız amellerle gururlanmamayı anlatan bir rivayet. Bir rivayette, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam haber veriyor eski kavimlerden. Diyor ki eski kavimlerden birisi vardı. 300 sene boyunca Allah Azze ve Celle'ye namaz kıldı. Ve başka hiçbir günah işlemedi. Ve bu kimse secdedeyken Allah Azze ve Celle onun canını aldı. Secdedeyken vefat etti. Hesap için geldiğinde Allah Azze ve Celle dedi ki o kimseye ey kulum. Seni yapmış olduğun amellerinle mi yargılayım, hesaba çekeyim, yoksa rahmetimle mi? Adam düşünün 300 sene boyunca hiçbir günah işlememiş gözüken, sadece namaz kılmış, Allah Azze ve Celle'ye ibadetle, zikirle meşgul olmuş. Ve diyor ki amelimle ya Rabbi, ameli tartıldığında, ameli bir kefeye ve sadece insandaki göz nimeti bir kefeye konduğunda, Göz nimeti daha ağır basıyor. 300 sene boyunca yapmış olduğu amel göz nimetine bile ne yapmıyor denk gelmiyor. O yüzden insanın yapmış olduğu amelleri kendini gururlandırmasın ve ona dayanıp güvenmesin diye Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz yapmış olduğu amel ne yapamaz cehennemden? Kurtaramaz. Diyorlar ki sen demeyi Allah'ın Resulü.、Ki、Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman ecri, sevabı en fazla olan ameli, Allah'a itaati en kuvvetli olan, Allah'tan en çok korkan, sen demeyin Allah'ın Resulü dediklerinde, evet ben de diyor. Eğer Allah beni rahmetiyle örtmeseydi, Allah'ın rahmeti beni kuşatmasaydı, beni de diyor. Şimdi, hadise baktığımız zaman, demek ki sadece amel, insana fayda vermiyor kardeşlerim. Eğer Allah'ın rahmeti ve lütfuyla beraber olursa, Ancak ne yapıyor? Faide veriyor. Daha sonra diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Sizler amellerinizle doğruluğu ve istikameti doğru yolla olmayın. Yani orta yolla olmayı deneyin diyor. Ve kari bu ve ne yapın? Amellerinizi sakın aşırılığa gitmeyin. Ne de ihmalkar davranın. Ne aşırı gidin, ne de ihmalkar davranın. Ve sonra diyor gündüzün başında. Öğleden sonra ve gecenin bir bölümünde ne yapın? Yolculuk yapın diyor. Bunun manası şudur kardeşlerim. Yani Allah'a itaatte amellerinizle neşit olduğunuz, yani kendinizi güçlü hissettiğiniz zamanlarda ne yapın? Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Gündüzün ilk vaktinde, yani insanın uyandığı zaman, geceyi uykulu geçirdiği zaman, E, sıhhatli ve kendini güçlü hissettiği ve öğleden sonra yine insan biliyorsunuz、e, şeyde kaylule dediğimiz bir mesele vardır ki insan öğlen、e, arasında hafif bir uykudur bu o zaman ve geceleyin ki insan biliyorsunuz gece ibadeti vardır bunlarla ne yapın Allah'tan yardım dileyin diyor Allah、hmm. Resulü aleyhissalatu vesselam ki burada da Kalbin en meşgul olduğu zamanlar ki insanın ibadetten en çok lezzet aldığı zamanlardır bunlar kardeş. Özellikle de gece namazındaki bununla da ne yapasınız maksudunuza yani kastınıza ulaşabilirsiniz. Burada aslında bir yolcudan bahsediyor. Gündüzün ilki, öğleden sonra ve gecenin bir kısmında nasıl ki usta bir, muharetli bir yolcu yolculuğa çıktığı zaman hem kendisini yormadan, hem de bineğini yormadan yolculuk yapıyorsa, siz de bu vakitlerde ne yapın? Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Ve ne yapın? Orta yolu tutun, mütedil olun diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye en gel, sevimli gelen amel az da olsa sürekli olandır diyor. Yani bir insan bir şeyi düşünün ki Ee, çokça yapıyor, bir gece kalkıyor, sabah kadar kılıyor, ama bir hafta hiç namaz kılmıyor. Böyle yapacağına, her gece kalsa, iki rekat kilsa onun için nedir? Çok daha hayırlıdır. O yüzden Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa sürekli olandır.dir Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam böylelikle ne yaparsınız? menzilinize varacağınız kastınıza ulaşmış olursunuz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim korkarsa gece yolculuğu yapsın diyor. Her kim gece yolculuğu yaparsa muhakkak menziline evine ulaşır diyor. Muhakkak ki Allah'ın ticari malı çok pahalıdır. Allah'ın o ticari malı yani sattığı şey de cennettir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. と言って、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた ا ل な ه は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな l は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた n あなたは、あなたは、あなたは、あなた ş t e Allah'ın o ticaret malı dediği şey cennettir kardeşlerim. Cennet karşılığında ne var? Mallarınızı ve canlarınızı. Ki ayetin devamında onlar ne yaparlar? Allah yolunda cihad ederler, savaşırlar, ölürler ve öldürürlüler diyor Allah Hazreti ve Celle. İşte o cennettikler nedir? Allah'ın nefisleri, canları ve malları karşına cenneti satın aldığı kimseler, o kimselerdir. Şimdi kardeşlerim, ayeti kerime de Zuhru suresi. よしきんじいときゃれませんで、あらはぜぜじいで、よき、ごていきょう、ジェネトルティー、オーリスともは、ビマーコントム、タメロン。よくもしお ldo k l a r n e s s あめるね、よくもしお ldo のす、あめるね、す、かしらんで、いしてよ、す、え、みらそうらく、プラクラン、ジェネット、どどるであらはぜぜぜじいで、たはびちょきやで、あらはぜぜぜじいで、で、あら、そろい、あり a そろいとは、そろい、え、え、え、え、え、e え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、s e l え、m b i z え、e r e amel etmeyi amelsiz cennete girilmeyeceğinden bahsediyor. Burada da rivayete baktığımız zaman hiçbirinizi amel cehennemden kurtaramaz diyor. Peki bu rivayetleri nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi baktığımız zaman kardeşlerim salih amel dünyada yapılan itaat amel nedir? Cennete girmede bir sebeptir. Ve muhakkak olması gereken bir şeydir. Amel olacak mı olacak? Cennete girmeye bir sebepdir. Fakat cennete girmenin değeri karşılığı bu amel değildir. Yani sen dünyada bu kadar amel işledin, gir cennete değildir. Amelin karşılığı bu değildir. Ancak ne zaman ki bu Allah'ın lütfu ve rahmetiyle bir olursa insan cennete girebilir. Şimdi kardeşlerim, bunu nasıl anlarız? Şimdi bekar bir kimse eğer çocuğunun olmasını istiyorsa ne yapar? Gider evlenir. Peki evlenmek çocuk yapmada nedir bir sebeptir? Peki böyle olduğu halde çocuğu olmayan aileler yok mu? Var. Peki bunu kim veriyor? Allah veriyor. Aynı böyle düşün. Cennete girmeye sebep nedir? Amellerdir. Ama Allah dilemezse, Allah rahmet etmezse nasıl gireceksiniz? O anne rahmine düşen o bir damla su, Allah ona ol demezse o nasıl bir can olabilir ki kardeşlerim? Öyle mi? Ameller de nedir? Ee, bu şekildedir. Düşünün bir、e, çiftçi toprağı ekecek, ondan sonra ona su verecek. vesaire vesaire yani bitkinin oluşmasına sebep olabilecek her türlü ameli yapacak peki o bitkiyi çıkartacak kim Allah gökten yağmur inecek bir damla fazla inse veya az inse ya oh telef olacak ya kuruyacak bütün sebeplere sarılacak ama Allah dilerse o tarlada ne yapar bitki biter o yüzden hiç kimse ameline ne yapmayacak güvenmeyecek. Ben cennetliyim veya sen az amel işliyorsun. Sen cehennemliksin. Deme hakkına selahiyetine sahip değil. Hani diyor ya az bir söz söyledi, hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti. Ne olursa olsun adamın belki de ameli azdır ama söylediği bir söz Allah'ın hoşuna gider de cennetine koyar. Adamın ameli çokdur. Ama bununla övünür, gururlanır, kendisini cennettiklerden sayar, bir söz söyler Allah'ın kadabına gider de gider de cehenneme gidilir. Hiç kimse ameline güvenmesin. Hiç kimsenin yaptığı amel ne yapamaz, kendisini cennete sokamaz. Ancak ve ancak bu Allah'ın lütfu ve rahmeti olmadan ne yapamaz, mümkün değildir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Şimdi kardeşlerim bu amel meselesi yani hiçbirinizi yaptığı、e, amel cehennemden kurtaramaz hadisiyle alakalı bu konuda yani amel etme konusunda iki tane fırka、e, sapıtmıştır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi kadere inanmış kardeşler. Ve sadece kadere iman etmek ve、e, kişiyi cennete götüreceğini zannetmişler ve bununla da bütün salih amelleri işlemeyi terk etmişlerdir. Bugün insanlar amelsizlik yapanlar, amel işlemeyenler ne diyor? Hiçbir ameli yok. Kalbim temiz. Aslında kadere güvenerek amelsizliği ameli ne yapıyorlar? Şerîi amel işlemeyi、e, terk ediyorlar. Böylelikle de aslında Allah'ın kitabına Resullerine ve dinini inkar ediyorlar kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde ne yapın? Amel edin, amel edin, amel edin diyor. Bazıları da bunu inkar ederek ne yapmışlardır? Bu bütün sebeplere sarılmayı yani salih amel işlemeyi terk etmişlerdir. Nasıl olsa kaderimiz var, cennete, cehenneme gireceğimiz belli diyerek Amel işlemeyi terk etmişlerdir ve sapıtmışlardır. Bazıları da ikinci bir taife de şöyle sapıtmışlardır ki bunlar da yaptıkları amellere, kendi güç ve kuvvetlerine ve amellerine güvenmişlerdir. Ve bu yaptığımız şey karşılığında muhakkak Allah Azze ve Celle bizim karşılığımızı, sevabımızı verecek ve biz direkt cennetliyiz diyerek ne yapmışlar? Kendi amellerine güvenerek amellerini iptal etmişlerdir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin sanki onlara yaptıkları emir verdikleri şeyin、e, sanki Allah'ın Azze ve Celle'nin ona ihtiyacı varmış gibi bir havaya girmişler. Halbuki Allah Azze ve Celle eğer bir şeyi emrediyorsa muhakkak kulların onda bir maslahati bir faydası vardır. Eğer Allah Azze ve Celle bir şeyi yasaklıyorsa Muhakkak onda bir bozgunculuk, bir fesat vardır ki Allah Azze ve Celle bir zarar vardır ki Allah Azze ve Celle onları yasaklamıştır. Ki、e, hadiste diyor ki ey kullarım siz bana zarar veremezsiniz ki yani zarar vermeye gücünüz yetmez ki bana zarar verebilesiniz. Ve bana、e, fayda vermeye, dokundurmaya ulaşamazsınız ki buna gücünüz yetmez ki bana bir şeyle fayda verebilesiniz. Hadiste Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Halbuki onlar yaptıkları şeylerle güya Allah Azze ve Celle'yi kendi güç ve kuvvetleriyle ve amelleriyle güvenerek bunu ne yapmışlardır? Eee, murat etmişlerdir. Böylelikle de sapıtmışlardır. Eğer bir insan bir iyilik yapıyorsa kendine iyilik yapar. Kötülük yapıyorsa da kendi nefsine kötülük yapar. Çünkü diyor ki Allah Azze ve Celle, من عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ Kim salih bir amel işlerse kendi nefsinedir. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Her kimde bir kötülük yaparsa bu da kendi aleyhinedir. وَنَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Allah kullara karşı zalim değildir. Allah adalet sahibidir. İyilik yaparsanız kendinize, kötülük yaparsanız da kendi aleyhinizedir. Allah asla da asla zalim değildir kardeşlerim. O yüzden...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 Amel edin buyurmuştur Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Öyleyse hadisten almamız gereken der şu kardeşlerim, biz salih amel işleyeceğiz. Gücümüz yettiği kadar Allah Hazireeceğe neden korkacağız? Ama asla ve asla yaptığımız amele dayanıp güvenip tamam benim işim tamam artık cennetliyim gibi bir havaya gelip gururlanmayacağız. Yaptığımız amel hiçbir zaman bizi ne atmayacak. Sevindirmeyecek. Eğer Allah'ın lütfu olmazsa, eğer Allah'ın Azze ve Celle'nin rahmeti ve merhameti olmazsa, biz asla ve asla ne yapamayız? Cehennemden kurtulup cennete giremeyiz. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi merhameti ile cennetine girdirdiği kullarından eylesin. İnşallah. Allah'ın me amin. Evet. Amel edeceğiz, amel edeceğiz, amel edeceğiz inşallah. Evet. 462 ...yumuşaklıkla hareket etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi... ...Hazreti Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Yehudilerden 10 ila 40 kişiden oluşan... ...bir erkek topluluğu... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdiler ve... ...Essamu aleykum... ...Ölüp üzerinize olsun dediler. Ayşe radiyallahu anh... ...ben söylediklerini bu sözü anladım ve... ...Ölüm sizin de üzerinize olsun. Allah'ın zahresi de üzerinize olsun dediler. Bunun üzerine... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol ey Ayşe. Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever dedi. Ben de dedim ki ey Allah'ın duası oluyor. Onların ne dediğini işitmedin mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onlara vaaleküm sizin de üzerinizde olsun dedim bu yolda. Net、evet, bu karevi gelen bir rivayet. Allah Rasulü Aleyhisselamın hanımı Ayşe radıyallahu anha. Dur ki bir gün Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın yanına. Yahudilerden bir topluluk, erkekler topluluğu girdi ve esemu aleikum dediler diyor. Burada esem yani ölüm sizin üzerinizde olsun diye Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ne yaptı? Bet dua ettiler diyor. Ayşe Ana'mız diyor ki adi Allahu anha, ben onların esemu aleikum yani ölüm üzerinizde olsun dediklerini anladım ve yani eslamu aleikum diyecekleri yere アサマーレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アレイクも出てくるので、アイシャナムズ、アディアルラーオンハー。 私たちのお話を聞いて、私 e ちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、 Aleyhisselatu Vesselam. Yani her fiilde, her yapılan amelde ve her sözde yumuşak olmayı ve kolayı seçmeyi tercih eder, sever diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve yine bir rivayette Ayşe anamızdan gelen Müslüm'ün rivayet ettiği、e, rivayette, Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever ve yumuşaklığa, sertliğe vermediği şeyi yumuşaklığa verir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani yumuşaklıkla çözülmeyen、e, bir şey veya fethedilmeyen bir kalp nedir? Yoktur aslında. Bir insana sert davrandığınız zaman ki tavrı veya bir insana yumuşak davrandığınızdaki fark, tavrı nedir? Bir kalp. değildir.、E, o yüzden her zaman yumuşaklığı tavsiye etmiştir Allah Rəsulü Səlem ki yumuşaklık işlerde her zaman kolaylığı sağlar, kolaylaştırır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Diyor ki Aisha Hanımız: Ey Allah'ın Rəsulü, onların ne dediğini duymadın mı? Yani sana düzgün selam vermediler. Assalamu alaikum demediler. Assalamu alaikum dediler. Yani ölüm senin üzerine olsun dediler. Selam senin üzerine olsun demediler ki. Bu nüze ne dedi ki? Buyurdu ki ki daha önce rivayeti geçmişti. Ey Ayşe, peki senin benim ne dediğimi duymadın mı? Ben de onlara aynı şekilde iade ettim. Muhakkak ki benim onlar hakkındaki dua'm kabul olur, ama onların benim hakkındaki duası kabul olmaz. Dedi diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet. Burada da yumuşaklığı, yumuşak olmayı emreden rivayetlerden bir tanesi. Evet, dört düz, altmış, üç. Cereb-i İklam, Abdullah'dan rivayeti bildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yumuşaklıktan mahrum olan kimse bütün hayırlardan mahrum olur. Evet. Her kim mahrum olursa yumuşaklıktan, bütün hayırlardan, dünya ve ahiret bütün hayırlardan mahrum olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. アイティキリメディアアリムラン・ソーレシーユズ・エリド・コスンジューアイティキリメディアアラハゼヴェジェル・レイ、ウォルオ・キュンテファドン・ガリードン・ラン・ファドウィン・ハウリキ。デュッキアラハサウルアリサラトウィス・サラマイトアベン。エイ・モハメッ、エルカバサボウ・サイドン。カテカテルオ・サイドン、サハベネ・ボウレドアラン・サイドン、モハカチェラン・ダー・アル・キター・ダーツ。カディシェルン、バカン、アラハサウルアリサラトウィス・サラマン・ハイアトナ、 Çevresinde çok halimselim insanlar olduğu gibi bedevi kimseler de vardı. Adam çölün ortasında yaşıyor, hiçbir şey görmemiş yani şehir hayatı görmemiş ee, geliyor neslin ortasına beble diyor. Çünkü adam da çöl hayatı yaşıyor. Hacetin nerede geldiyse adam orada yapmış herhangi bir lavabo tuvalete ihtiyacı yok adamın. Geliyor neslinin ortasına beble diyor bedevi adam. Herkes saldırıyor, Allah Rəsulüdüründür. Ve ondan sonra ona ne yapması gerektiğini söyler. Hiç kızmuyor, hiç bir şey yapmıyor, öfkelenmiyor. Ve yine bir gün bir sahabe geliyor. O esnada diyor Allah Rəsulü Sallam'ın üzerinde kaşin böyle seft bir elbise vardı diyor. Bir diyecek. Arkasından adam tuttu diyor, seft çiçekti diyor. Ve Allah Rəsulü Sallam o seft şey burasını boynunu İz yaptı, kızarttı diyor. Ve Allah Resulü tebessüm ederek dönüyor. Ne istiyorsun dedidir. Ey Muhammed, işte Allah'ın verdiğinden bana da ver diyerek mal istedi. Allah Resulü de ona verdi diyor. Ne sinirlendi ne de öfkelendi diyor. Ve yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi kavmi Kureyş, Mekke ehli davetini kabul etmeyince kabul ederler ümidiyle taife çıkıyor. Orada da maalesef çocukların kendisini taşlaması ve、e, taşlanarak tekrar Mekke'ye dönüyor. Hüzünlü bir şekilde. Cebrail aleyhisselam geliyor ve diyor ki ey Muhammed bu yanımdaki melek dünya yeryüzüne ilk defa inmiş olan dağlarla sorumlu olan melektir diyor. Eğer emredersen şu iki dağı kaldırıp kavminin üzerine geçirecek diyor. Vakayı bir düşünün, bir hayal edin kardeşlerim. Peygamber on senedir o insanların içerisinde onları tevhide davet ediyor.、Ve、bir avuç insandan başka kimse iman etmiyor. Ve peygamber aleyhissalatu vesselam yine davet etmek için Taif'e gittiğinde çocuklar tarafından taşlanıyor. Hatta ayakları kan içinde kalıyor. Cebrail aleyhisselam iniyor. Dağ meleyle birlikte geliyor. Şu iki dağı emret. İstersen kavminin Başına geçirecek diyor. Ama Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır. Umurumuz ki bu insanların neslinden Allah'a iman eden tevhid ehli çıkardırek buna ne yapıyor izin vermiyor. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam "Oma arsunnaka illa rahmeten lil alamim" biz sana ancak alimlere rahmet olarak gönderdik dediği bir aslında peygamberin ümmetleriiz kardeşlerim. Onu da bu şekilde、e, örnek edinerek biz de hep bu şekilde davranmamız gerekir inşallah çünkü muhakkak ki rıfk yani yumuşaklık her hayire sebeptir kardeşlerim düşmanla bile eğer güzel davranırsan nedir Allah Azze ve Celle onun diyor eğer yumuşak davranırsan düşmanla hani bir dost olarak sana geldiğini görürsün diyor Allah Azze ve Celle Allah hepimize どうしたらいいの Kim desir ki Allah güzel ahlaka ayıkarı kötüye şişleyip iş çirkin söz söyleyene boğuzeder? Evet. Kıyamet günü bir mümin için diyor müminin terazisini en ağır gelen şey güzel ahlaktır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam her kime yumuşaklıktan bir nasip verilmiş ise muhakkak ki ona hayırdan bir nasip verilmiştir diyor. Beher ve kimde bu yumuşaklıktan mahrum kalınmış kalmış ise muhakkak ki hayırdan nasipi yoktur diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve müminin nizanında kıyamet günü en ağır gelen şey esnul khuluk yani güzel ahlaktır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Muhakkak ki Allah Azze ve Celleye Allah Azze ve Celle her türlü fuhşiyata yani söz olsun, amel olsun, kötü olan her ameli ve her davranışı, her sözü, kötü ahlakıdan dolayı Allah Azze ve Celle buğz eder, onu sevmez diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah hepimize bu güzel ahlakı hepimize nasip eylesin, inşallah yumuşaklık veren nasibi olan Allah. Kullardan eylesin kardeşlerim. Çünkü yumuşaklığın zıttı katılıktır, kabalıktır, katı kalpliliktir. Bu da insanlara önce kendisine zarar verir, sonra da çevresine zarar verir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gibi ümmetine karşı merhametli, şefkatli olduğu gibi önce kendi nefsine, ailesine, akrabasına ve bütün Müslümanlara şefkatli, merhametli olan kardeşlerim. Kullarından eylesin bizleri inşallah. Ee, gücü yettiğince Allah'tan korkan, gücü yettiğince amel işleyen ve Allah'ın lütfu ve merhametiyle, merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin inşallah. Allah'ım amin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle inşallah. Merhametinle cennetine girdirdiğin すぐに、私たちの命を守るために、私たちの命を守 a ために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るために、私たちの命を守るた ل に、私たちの命